Bilindiği gibi geçmiş büyükler yanlarında hep bir nasihatçı taşır, onun ikaz ve irşadından hep istifade etmeyi düşünürlerdi. Başkalarının söyleyemediklerini rahatça söyleyebilen bu meczup rolündeki ikazcılar, bilhassa sultanları, makam, ve mevki sahiplerini yanlışlarından dolayı tenkid eder, uyarır ve irşatta bulunurlardı. Behlül Dana Hak aşığı, tanınmış hak dostlarından. Asıl adı Vuhib bin Ömer Sayrafi. Behlül-i Dana adıyla şöhret buldu. Kufeli Ömrünün çoğunu Bağdat'ta geçirdi. Harun Reşide nasihatler verirdi. Herkese ders olacak hikmetli sözleri çok meşhurdu. Bugün onlardan bir demet sunacağız size. Halife Harun Reşit, bir gün ihtişamlı, lüks sarayında otururlarken sarayın damından sesler duydu. Muhafızlar baktılar ki bir adam damda dolaşıp duruyor. Alelacele yakalayıp getirdiler ve adamı sorguya çektiler. Sen kimsin? Necisin? Bu sarayın damında ne işin var söyle bakalım. Odamda damda dolaşan şahıs Behlül Dağane. Damda ne aradığınaysa şöyle cevap verir Harun Reşid'in karşısında. Efendim ben develerimi kaybettim de onları arıyorum. Harun Reşid sinirlidir. Be hey adam damda deve aranır mı söyle. Ya siz der Behlül. ''Bu ihtişamlı sarayda, atlaslar, ipekler içerisinde Allah'ı anarsınız. Bu normalde benim damda deve aramam mı size garip geldi? Ne var bunda?'' Harun Reşit bir ara Behlül'ü aramış. Mezarlıkta uyurken kaldırıp huzuruna getirmişler. Behlül Dağ'a, halifeye sitem etmiş. ''Yahu neden beni uyandırıp da buralara getirdiniz? Ne güzeldir rahatım. Rüyamda padişah olmuştum. Böyle tahtımda azametle oturuyordum.'' deyince Harun Reşit gülmüş. <gülüyor> Ey Behlül demiş, uykudaki padişahlıktan ne olacak? O da bir şey mi sanki? Behlül dana hemen cevabı vermiş. Ne fark eder ey Harun? Ben gözlerimi açınca doğru padişahlıktan düştüm. Sense gözünü kapayınca düşeceksin. Bunda bir fark yok ki. Harun Reşit başını sallar ve uzun uzun düşünceye dalar. Mesaj verilmiştir. Behlül Dana Hazretleri bir gün kumlarla, çerçöple bir ev resmetmiş. Üzerine samandan, malzemelerden, Şöyle bir maket ev gibi bir şeyler yapmaya çalışmış. Görenler de Behlül oyun oynuyor zanneder. Harun Reşit fark eder. Yanından geçerken sorar. Ya Behlül yine ne yapıyorsun öyle? Şey der. Cennette evler, köşkler yapıyor, satıyorum. <gülüyor> Demek... ''Cennetten köşk satıyorsun ha, evet.'' ''Peki kaça satıyorsun Behlül?'' ''Bir altına.'' Harun Reşit, ''Ya der yine bu adama bir şeyler oluyor. Tövbe tövbe der, gider.'' Ertesi günü Harun reşidin hanımı da görmüş Behlül'ü, o da sormuş. ''Behlül Efendi, sen ne yapıyorsun bakalım?'' ''Efendim'' demiş. Cennet için ev yapıp satıyorum Peki kaça satıyorsun? Bir altın Peki al bir altını der Uzatır Behlül'e Derme çatma Samandan çamurdan o evi alır Akşam Harun Reşit rüyasında Cennette bir köşk görür Güzel mi güzel o kadar beğenir ki. Rüyasında acaba bu köşk kimindir der. Hanımınızın derler. Rüyadan o kadar çok etkilenir ki. Ertesi gün gördüğü rüyanın tesiriyle Behlül Dana hazretlerini arar. Bakmış aynı yerinde yine kumdan, samandan, çerçöpten. Sözde evler yapıyor. Harun Reşit rüyasında gördü ya, Behlül ne yapıyorsun der. Gördüğün gibi, Cennete ev köşk yapıyorum deyince, Peki Behlül kaç para der? Bu sefer Behlül bin altın der. Harun Reşit, Ya dün bir altın diyordun, Bugün bin altına çıkarmışsın. Bunun sebebi nedir? Mesaj vakti gelmiştir. Ey Harun Reşid Hanımınız dün bir şey görmeden, bilmeden bir altına satın aldı. Ama sen gördükten sonra istiyorsun. Onun için bin altın bile az. Derler ya, Görmeden inanmak esas önemli olan. Onlar gayba inanırlar buyruluyor ya. Maksat görmeden, kalpten inanmak derler. Yine bir gün Behlül Dana'yı kabristanlıkta görmüşler ayaklarını kabir taşlarının arasına uzatmış, bir yandan da toprakla oynuyor. Bu hali görünce şaşırmışlar. Kendisine, ''Ey Behlül, ne yapıyorsun burada?'' diye sormuşlar. Onlara gayet sakin olarak, ''Bana eziyet etmeyen, Gıybetimi yapmayan insanlarla oturup sohbet ediyorum gördüğünüz gibi. Vallahi bunlar sağ olanlardan çok daha emindir diye cevap verdi. O Behlül Dana'ydı. Meczup derler. Efendim meczup kelimesini biz yanlış anlamda kullanıyoruz ekseriyetle. Çünkü deli anlamı vardır meczupta. Aslında güzel Türkçemizin zenginliğiyle bakacak olursak meczupla deli arasında önemli bir fark vardır. Meczup ve deli kelimelerine dair en anlamlı tanım şu. Akıl adamı terk ederse derler delidir. Adam aklı terk ederse meczup derler. Meczup cazibe kelimesinden de çağrışım yapıyor. Bir etkiye kapılmış, o tesirle kendisinden geçmiş insan demek, yani cezbeye tutulan. Cüneyd-i Bağdadi Kuddisesi Ruhu diyor ki, Allah'ın ile Allah'ın delisi arasında bir soğan zarı kadar fark vardır. Kim veli, kim deli, siz Anlamazsınız. Böyle insanlardan biriydi. Yine Halife Harun Reşit bir Ramazan günü Behlül'e akşam namazında camiye gitmesini ve namaza gelen herkesi iftara davet etmesi görevini verir. Akşam olur, ezan okunur, oruçlar açılır ve hemen namaz kılınır. Namazdan sonra Behlül en fazla 8-10 kişilik bir grupla çıka gelir. Sofralar kurulu ama gelen sadece 8-10 kişi. Harun Reşit şaşırmıştır. ''Akşam camiye bu kadar mı insan geldi ey Behlül?'' Ve Behlül cevap verir. ''Efendim siz bana camiye gelenleri değil... ''Namaza gelenleri iftara çağır dediniz ya, namazdan sonra cami kapısında durdum, çıkan herkese hocanın namaz kıldırırken hangi suri okuduğunu sordum. Doğrusunu yalnız bu getirdiğim 8-10 kişi bildi. Camiye gelen yüzlerce kişiydi ama namaza gelen demek ki bu kadarmış.'' Bir gün halka doğru yolu göstermek için söylediği sözlerden rahatsız olanlar Harun Reşid'in yanına geldiler. ''Sultanım'' dediler. ''Bizim yaptıklarımızın ona ne zararı var? Bizi kendi halimize bıraksın. Sonra her koyun kendi bacağından asılır.'' gibi sözlerle şikayet etmişler. Bunun üzerine Harun Reşid, Behlül Dağ'a hazretlerini çağırmış ve halkın ne dediğini kendisine bildirmiş. Behlül Dağ'a hiç sesini çıkarmadan sarayı terk etmiş. Hemen gitmiş pazara, pazarda satılan şöyle taze koyun parçalarından üç beş almış. Mahallenin en yüksek köşe başlarına tırmanmış ve asmış. Bunu gören halk yine gülüşmeye başlamış. Ya demişler, deliden zaten başka ne beklenir? Yaptığı işler hep böyle zaten. Lakin aradan günler geçtikçe, o asılan et parçaları çürümeye, kokmaya, bundan da bütün mahalle zarar görmeye başlar. Kokudan durulamaz hale gelince, aynı kişiler, Harun Reşide gider ve durumu şikayet ederler. Behlül Dana'yı çağırtır Harun Reşit. ''Sen ne yaptın? Neden onları astın?'' Şöyle cevap verir. ''Efendim, bir kötünün herkese zararı olduğunu her halde anladılar. Ben bir şey yapmadım. Her koyun kendi bacağında asılır dediler. ''İşte, ''O bir koyundan çıkan kokularda herkesi rahatsız eder.'' demiştir. İlginç bir insandır ve selam. Bir gün sarayın avlusunda rastladığı Behlül Dağnaya Harun Reşit sorar. ''Behlül, nereden geliyorsun bakalım?'' Beklemeden cevap verir. ''Cehennemden geliyorum.'' <gülüyor> Cehennemden ha Peki ne işin vardı senin cehennemde bakayım Behlül Efendim ateş almaya gitmiştim de Bak sen demek ateş almaya cehenneme gittin E ateşin yok elinde bulamadın mı Şöyle cevap verdi Bulamadım Dediler ki sen burada ateş bulamazsın, burada ateş olmaz. Buraya gelen herkes ateşini kendisi getirir dünyadan. Ya. Behlül Dana'da bazen tebessüm ama her zaman tefekkür vardır. Yine bir gün Behlül Dana'nın evine hırsız girmiş. Zaten 3-5 eşyası var. Hırsız evde ne bulduysa alıp götürmüş. Behlül doğruca kalkmış ve kabristanlığa yürümüş, kapısında oturmuş. Bakmışlar ki 3 dakika, 5 dakika, yarım saattir orada Behlül. Yanına gelmişler, başına toplanmışlar. Ey Behlül divane! ''Niçin hırsızın peşinden koşmadın da buraya, bu mezarlığın kapısına geldin?'' Demiş ki, ''Yolunu şaşırmış o adamcağız var ya hırsız, onu burada bekliyorum.'' Bu söze oradakiler kahkahayla gülmeye başlamışlar. Herhalde evine hırsız gelince bu bizim yarım akıllı hepten kafayı yedi. Allah senin iyiliğini versin be adam demişler. O adamın burada ne işi var? Ve şimdi söz sırası Behlül Dana'dadır. Siz hiç merak etmeyin. O mutlaka buraya gelecek. Ecel onu buraya getirecektir. Gülüşmeler yerini derin bir tefekküre bırakmıştır. Harun Reşit'le araları oldukça iyiydi. Behrül Dana bir gün Harun Reşit'in taht odasını boş buldu. Ve fırsat bu fırsat dedi, çıkıp tahtına oturuverdi. Birazdan onu gören askerler, sen burada ne yapıyorsun der demez, yaka paça tuttular, kamçılarla dövmeye başladılar. Askerler vurdukça o, vah Harun Reşit, vah Harun Reşit! diye söylenip duruyordu. Tam o esnada halife geldi. Manzara karşısında donup kaldı. Askerlerine, siz ne yapıyorsunuz? Bırakın onu. Deyince, efendim dediler, bu böyle böyle bir yanlış yaptı. Sizin tahtınıza oturdu, bu kadarı da olmazdı. Biz de onu görünce sinirlendik. Neyse askerleri uzaklaştırdı halife. Ey Behlül dedi iyi misin? Bu ne haldir? Senin ne işin var benim tahtımda? Niye ağlıyorsun? Behlül dedi ki Ey halife vallahi ben dayak için değil senin için ağlıyorum. Benim için mi? Evet Burada Tahtı boş buldum da Bir an oturdum Bu kadar kırbaç yedim Sen Senelerdir bu tahtın Üzerinde oturuyorsun Ahirette halin Ne olur diye düşündüm Harun Reşit Yine mesajı almıştı Peki dedi Ne yapmam lazım benim ya Behlül Dedi ki, ''Madem ki bu yükün altına girdin, zulme meyletme. Adalet üzere ol ve böylece tahtında otur. Sonra ağlama.'' Bir gün Harun Reşit, Behlül ile görüşmek, hikmetli sözlerini duymak istedi. Bu şekilde adamlarını gönderip Behlül'ü getirmelerini emretti. Gidenler Behlül'ü boş bir mezarın içinde uyur halde buldular. ''Hadi kalk, hadi hadi.'' diye dokunduklarında "Ya siz ne yaptınız ya? Beni padişahlık makamından indirdiniz. Şimdi ben ne yapacağım?'' dedi. Görevliler, tüm bu olup bitenleri halifeye bildirdiler. Harun Reşit, onun bu haline hiçbir mana veremedi. Huzuruna geldiğinde, ''Ey Behlül, bu ne iş? Söyle bakalım sen hangi padişahlıktan indirildin?'' Dedi ki, ''Ey halife, rüyamda kendimi hükümdar gördüydüm. Şöyle... Sırmalı tahtımda oturuyordum Sağda solda hizmetçilerim vardı Saltanatım ihtişamım, Emrimde askerler Hizmetçiler Ama senin adamların beni bir dürttü uyandırdı ve Hepsinden oldum Harun Reşit Yahu dedi kusura bakma ama Yine beni güldürdün ya Ey Behlül Rüyadaki padişahlığa itibar olur mu? Ey müminlerin emiri! Benim hükümdarlığımla seninki arasında söylesene. Ne fark var? Benim gözlerimi açtın, askerlerin beni uyandırdı, hayata döndüm. Sen gözlerini kapayacak olsan, ebediyen emirlikten düşecek ve saltanatından olacaksın. Ve pişmanlık günün o gözünü kapadığından sonra başlayacak yani uyandığında. Haa işte o halde hangimizin hükümdarlığına itibar yoktur sen söyle dedi. Harun Reşit söyleyecek hiçbir söz bulamadı. Çoğu insan onunla alay ediyordu. Yine bir gün. Bağdat sokaklarından birinde gidiyor. İki kişinin kıyasıya kavga ettiklerini gördü. Biri diğerine ağza alınmayacak şeyler söylüyordu. Behlül Dana onun yanına yaklaştı. Bak dedi, sen bize gel, ne söylersen söyle lakin bizden bir tek kelime karşılık alamazsın de diye telkin etti. Adam da onları söyledi. Öfkeden deliye dönmüş adam birden durdu ve ''Ey Behlül, beni o mağlup edemedi, lakin sen mağlup ettin.'' dedi. Böylece kavga eden o kişi, iki kişi, dövüşü bıraktı ve hatalarını anlattılar. Bir gün Halife Harun Reşit Behlül Dana'ya kıymetli bir hırka hediye etmek istedi. İşte Behlül, şu paha biçilmez hırkayı artık giyebilirsin. Benim sana hediyemdir. Behlül Dana geri çekildi. Ben ancak pamuklu hırka giyebilirim. Babamın bana nasihat ve vasiyeti şuydu. Oğlum... Toprak üstünde yat. Lakin bir döşek kazanmak için kimsenin önünde eğilip el etek öpme. Pamuk hırkayla da yetin. Yine birisi Ey Behlül dedi. Benim oğlum vefat etti. Kabir taşına ne yazdırayım sence? Dün altımda olan çimenler Bugün üstümde yeşerdi. Ey yolcu bil ki şu toprak günahlardan başka her şeyi örtmektedir. Aynen bunları yaz diyecekti. Yine sohbet ediyorlardı. Halife Hadun'un reşit ey Behlül dedi. ''Sana sarayımda bir oda ve hizmetçiler vereyim. Yeter ki şu eski püskü elbiselerinden bir kurtul. Yenilerini giy. İnsanlar arasına karış.'' der. Behlül, ''Müsaade ederseniz bir danışayım.'' dedi. Halife, ''Ee? Kime danışacaksın ki? Burada kimse yok.'' deyince, Behlül, ''Ben danışacağım yeri biliyorum.'' ''Bana müsaade eder misiniz?'' dedi. ''Tamam git git.'' dedi. Ve Behlül oradan ayrıldı. Harun Reşit merak etmişti. Acaba Behlül Dağı'na kime danışacaktı? Arkasından adamlar saldı. ''Gizlice gidin bakın bakalım. Nereye gidecekmiş?'' Behlül gide gide, Şehrin dışında bir mezbeleliğe gitti. Başına eğip bir şeyler dinlermiş gibi yaptı. Bir şeyler söylendi. Daha sonra oradan ayrıldı, saraya geldi. Sultanın adamları ondan önce saraya dönüp bu olayı tek tek anlattılar halifeye. Behlül huzura girince Halife Harun Reşid Ey Behlül! ''Söyle bakalım, vereceğin cevap neymiş?'' dedi. Behlül, ''Danıştım efendim, lakin insanlar arasına karışmam mümkün değil.'' dedi. <gülüyor> Halife, ''Ey Behlül'' dedi. ''Sen gidip çöplere danışmışsın ya, arkana adam taktım, her şeyden haberim oldu, bu ne iştir?'' deyince, ''Doğru söylüyorsunuz halifem.'' ''Evet.'' Aynen gördükleri gibi Ben de onlara danıştım Demek öyle Peki sana ne dedi çöp Behlül? Şöyle dediler Ya Behlül Biz de vaktiyle En güzel ve nefis yiyeceklerdik biliyor musun? Bütün güzellikler bizdeydi Sevgi ve itibarımız çoktu Ne zamanki insanlar arasına karıştık işte bu hale geldik. Çöpe atıldık. Sen de sakın insanların arasına karışma dediler. Bu sözlerdeki ince manaları anlayan Harun Reşit, vallahi haklısın deyip düşüncelere daldı. Ona bir şekilde yardım etmek... İhaşesine katkıda bulunmak istiyordu Harun Reşit. Bir gün Behlül Dağ'a, Harun Reşit'ten bu defa bir görev istedi. Harun Reşit de, ona çarşı pazar ağalığını verdi. Yani çarşı pazarda, esnaf denetlenecek, hile hurda yapıyorlar mı, onlara bakacaktı. Behlül Dağ'a, Hemen işe koyuldu. İlk olarak bir fırına gitti. Birkaç ekmek tarttı. Hepsi normal gramajından baya bir az. Dönüp fırıncıya sordu. ''Kardeş, sen hayatından memnun musun? Geçinebiliyor musun? Yani eşinle, çoluk çocuğunla ağzının tadı var mı?'' Adam her soruya olumsuz cevap verdi, geçinemiyoruz, kavga ediyoruz, mutsuzuz diye. Yani adamın memnun olduğu bir şey yoktu. Behlül Dağ'a bir şey demedi ve oradan ayrıldı, başka bir fırın buldu. Orada da hemen birkaç ekmek tarttı ve gördü ki bütün ekmekler gramından fazlaca geliyor. Yani eksik yok, fazla var. Aynı soruları yine bu fırının sahibine de sordu. Evde durumun nasıl ailenle, çoluk çocuğunla? Her soruya ham ederek, mutlu olduğunu ve güzel şeyler yaşadığını söyleyerek olumlu cevap verdi o fırıncı. Bundan sonra başka bir yere uğramadan doğru Harun Reşit'in huzuruna çıktı. Harun Reşit şaşırmıştı. ''Ne o Behlül? Erkenden geldin.'' ''Evet, vazifemi bitirdim. Yeni bir vazife isterim.'' deyince, ''Behlül, benimle sen alay mı geçiyorsun? Daha sana görev vereli ne kadar az oldu? Ne çabuk bıktın?'' deyince, Behlül Dağına şunları söyledi. ''Efendim, çarşı pazarın zaten bir denetleyicisi ağası varmış.'' ''Benden önce ekmekleri tartmış, vicdanları tartmış. Yani buna göre zaten herkes hesabını ödemiş. Bana da ihtiyaç kalmamış.'' dedi. Abdullah bin Mihran anlatıyor. Harun Reşit hacca gitti o sene. Dönüşünde bir müddet Kufe'de istirahat etti. Sonra yola çıkacağı zaman, herkes kendisini yolcu etmek için sokağa döküldü. Aralarında Behlül de vardı. Çocuklar onunla oynayıp eğleniyorlardı. Tam o sırada, Harun'un develer üzerinde muhteşem kafilesi gözüktü. Çocuklar da Behlül'ü bırakıp onun seyrine koyuldular. Tam Harun Reşid'in geldiği sırada Behlül Ey Harun! diye seslendi. Harun perdeyi kaldırarak Buyur Behlül ne istiyorsun? dedi. Ey müminlerin emiri! Eymen bin Nail Kudame bin Abdülhamir'den bize şöyle haber verdi. Ve dedi ki Ben Resul-i Ekrem'i Arafattan dönüşte görmüştüm. Kızıl bir deveye binmişti. Yanında kimseye dövülmediği gibi kimse de kovulmazdı. Yol verin, yol verin diyen öyle münadileri korumaları da yoktu. Sen bu usule riayet eyle. Ve bil ki tevazuyla yolculuk etmen, kibir ile seyahat etmenden hayırlıdır.'' dedi. Behlül yine Bağdat ve etrafını nurlandırıp aydınlatacak hediyeler götürüyor musun? Deyince, ya Behlül bu hediyeler nasıl olur dedi. Behlül Hazretleri şöyle cevap verdi. İnsanlara Allah Teala'nın sevgisini, ondan korkmayı, onlara örnek olacak şekilde hal ve hareketler, ''Onlar hakkında temiz ve güzel düşüncelere sahip olmak en güzel hediyedir.'' dedi. Bunu dinleyen Harun Reşit, kendisini indirmelerin emretti ve ağlıya ağlıya yürüdü. ''Benimle beraber yürür müsün ya Behlül?'' dedi. Yanına geldi. ''Ey Behlül, şu insanlardan biraz uzaklaşalım.'' Şu tarafa doğru gidelim. Ne olur bana biraz daha anlat. Dedi ki, Memleketinin bir köşesinde bir mazlum zulme uğrasa, Sen memleketin diğer köşesinde bile olsan, Allah Teala bunun hesabını senden soracak. Unutma, Senin cennet veya cehennem dışında bir yerin yok ahirette. Hazırlığını buna göre yap ey halifem dedi. Halife "Peki amellerimiz hakkında ne dersin?" diye sordu. Behlül Hazretleri Allahu Teala'dan korkarak ve emrettiğine uygun olarak yapılan amel makbuldür dedi. Sonra halife Peygamber Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem akrabalık olarak yakınlığımız hakkında ne dersin diye sorunca Peygamber Efendimize akrabalıktan ziyade bildirdiği hükümlere bağlılıkla yakın olman lazım bu daha mühim dedi. Yine Peygamber Efendimizin aleyhisselam şefaatine kavuşabilecek miyiz Behlül deyince de onu sadece Allahu Teala bilir dedi. Ve tamam Behlül peki söyle nasıl yaşamam lazım deyince Allah'tan kork Her halinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi ol Bu durumda en karlı yolu seçmiş olursun dedi Ve halife çok güzel şeyler söyledin dedi ve koynundan bir hediye çıkardı bir kese ''Şu hediyemi kabul et ya Behlül.'' Behlül Hazretleri de ''Ey halifem, onu kimden aldınsa sen ona ver. Dünyadaki sahipleri yakana yapışmadan önce verenin yoluna harca. Bunu burada yap. Ahirette kalırsa onlara bir şey bulup veremezsin, razı edemezsin.'' dedi. Bu hediyeyi almayınca Harun Reşit, birine bir para borcun varsa onu ödeyelim o zaman dedi. Behlül, Halifem, küfede birçok ilim sahipleri vardır. Borcun borç ile ödenmeyeceğine ittifak etmişlerdir. Yani senin paranı ben kullanamam dedi. Harun Reşit, Ne olur, bari ihtiyacını temin edelim deyince, Ey halifem Allahu Teala senin Rabbin olduğu gibi benim de Rabbimdir. Seni hatırlayıp beni unutması olabilir mi?" dedi Harun Reşid. Belki de ilk defa bu kadar ağlamıştı. Ve nihayetinde Hasan bin Sehl anlatıyor. Yine çocuklar Behlül Hazretleri ile alay etmeye, taşlamaya başlamışlardı. Taşın birisi vücudunu kanatınca, "Ey çocuklar, ben Allah'a tevekkül ettim. O elbet bana kafi. Ancak Allahu Teala'ya yaklaşmak insana rahatlık verir. İnsanlara eza ve cefa yapanlar hiç merhametli olur mu?" dedi. Hasan bin Sehl diyor ki: Bu manzarayı görünce artık dayanamadım. Ya ey Behlül, çocuklar seninle alay geçiyor. Sana taşla vuruyorlar. Sen onlara merhamet ediyorsun, kovmuyorsun bile. Ya bu nasıl iştir deyince dedi ki: Sus. Allahu Teala benim üzüntü ve acımı onların da sevincinin çokluğunu elbet biliyor. E, ee, bazımızı bazımıza bağışlaması umulur, buyurdu. Kimin veli, kimin deli olduğu bilinmez. İşte böyle. Behlül'ü bilen var, bilmeyen var. Harun Reşid'in bu meczup görünüşlü velisinden söz etmeye çalıştık. Hak aşıklarından esas ismi Vüheyb bin Ömer Sayrafi'di. Behlül-i Dana zamanın büyüklerinin sohbetlerinde bulundu. Eymen bin Nabil, Amr bin Dinar ve Asım bin Ebin Necid'den hadisi şerifler öğrendi. İbretli, manalı sözler söyledi. Menkıbeleri dilden dile aktarıldı. Herkese ders olacak hikmetli sözlerini yüzlerce yıldır insanlar dilinde dolamış. Hicri 190 miladi 805'te Bağdat'ta vefat etti. Dicle kenarında hayatını yaşadığı gibi sade bir kabristanlığa defnedildi. Allah Teala rahmet eyle. Amen.